Orta boylu, sanki hamamdan çıkmış gibi al çehreliydi. Buhari İbn Abbas radıyallahu anh'ten Resullallahi sert aleyhi ve şöyle dediğini rivayet ediyor. Ra'eytu İsa ve Muse ve İbrahim, fa emma İsa fa ahmar, cadd, aridu's sadr. Ben İsa, Musa ve İbrahim'i gördüm aleyhisselam. Ama İsa aleyhisselam alçehreli, kıvırcık saçlı ve geniş göğüslüydü. Yine Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah ve vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmekte. لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس ناس به شبها عروة بن مسعود الثقف يمين درمكي كان دمي حجر دبلد قريش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 Evet Allah Aleyhisselatü az önce geçtiği üzere ben diyor işte hicirdeyken ve Kureyş bana soru soruyor iken İsa Aleyhisselam'ı dikilmiş namaz kılarken gördüm. Benzerlikçe insanların ona en yakın olanı Urve İbni Mes'ud, Sekafidir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Buhari ve Müslümin Muttafakun aleyh bir hadis. Abdullah ibn-i Omar radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etmektedir. Urini leylaten indel ka'be feraytu raculan adama ke ahseni ma ente ra'in min udmir rical lehu limmetun ke ahseni ma رائم من اللمام من قد قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يتوف بالبيت فسألت من هذا فقيل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 Buhari'de bulunan bir başka rivayette İbn Umar radıyallahu an şöyle diyor. Hayır. Vallahi Resulullah aleyhisselatü vesselam İsa aleyhisselam için sadece al tenli demedi. Fakat o şöyle dedi deyip bu hadisi zikretmekte. Yine Muslim İbn Umar radıyallahu an'dan şöyle rivayet ediyor. Fide rjulun Şar, aniden esmer bir kişiyle karşılaştım, saçları taranmıştır. Bu rivayetlerin bazılarında altenli veya hut esmer, bazılarında düz saçlı veya kıvırcık saçlı gibi farklılıkları şu şekilde açıklayabiliriz.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 Radiyallahu ve i̇bn Abbas radiyallahu anh'tan gelen rivayetlerde onun alt olduğu vardır. Bazı rivayetlerde düz saçlı, bazılarında kıvırcık olması ise saçları düz ama vücut etleri kıvrım kıvrım yani gürbüz olarak açıklanabilir. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. İsa Aleyhisselam'ı böyle haber veren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 Aynı kural bütün inanmayanlar içinde geçerli olacaktır diyor İbn Kesir En Nihaye ve'l Fitan ve'l Malahim isimli eserinde. Müslümin Nevas bin Sem'an'dan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 Ancak orada şöyle denmekte: "Ve lemme ve lemme duriba ibnu Meryem mesel. İza iza kavmuke minhu yisidduna" ila kavlihu taala "ve innehu la'ilmun bis sa'a." Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen barışmaya başladılar. Şüphesiz ki o Kıyametin bilgisidir. Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir buyurmakta Allah Subhanahu ve Teala. Ayetin sonundaki ve innehu le'ilmun lis sa'ah ve innehu le'ilmun lis Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir sözünün manası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 bu ayette geçen Burada geçen şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir ifadesini. Ayetin Allah'a sallallahu ve Selam, onun ne olduğunu biliyor musunuz? İşte o İsa aleyhisselamdır diyerek onun alametini haber vermiştir. Hadiste, hadiste sahih bir hadisti.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 Resulullah'ı ve ma katiluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbiha lahum ila kavlihi taala ve emen al-ahli'l-kitabi illa li'uminan bihi qabla mautihi ve yevmi'l-qiyamati yakunu alayhim şehida Ve Allah Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat, öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Ehli kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Ayette aynen öyle geçiyor. Ehli kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak ki iman edecektir. Kıyamet günü de o, onlara şahit olacaktır. Nisa suresinin 157'den 159'a kadar olan bölümü. Bu ayetler Yahudilerin İsa aleyhisselamı öldüremediklerini ve asamadıklarını fakat Allah Subhanahu ve teala'nın onu semaya kaldırdığını göstermektedir. Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyuruyor İz kalallahu ya ise inni mutevaffike ve rafi'uke ileyye Allah dedi ki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 ini mutavafike yani seni vefat ettireceğim buradaki vefat nedir ne kastedilmiştir ondan sonra demin Nisa suresinin 159. ayette yine el kitabın onun ölümünden önce ona iman edecekleriyle ilgili bu ayete inşallah e, muhtebir e, müfessirlerimiz ne demişler inşallah bunları açıklayacağız Şeyhül İslam İbni Taymiye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 Bel rafahuhullahu iley diyor ki onu öldürmediler ancak Rabbin onu Kendi Katına çıkardı. Allah Vüzen ve Teala'nın bel rafahuh e, bel rafahuhullahu iley aksine Allah onu Kendi Katına çıkardı. İsa Aleyhisselam'ın bedeni ve ruhu ile birlikte göğe kaldırıldığını açıklamaktadır. Buhari'deki sahih hadiste ise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 alacağım anlamına geldiğini söylemişlerdir. Arapçada vefaat ettirmek, tevaffi, kelimesi başka bir karine olmadıkça, ruhun vefaat etmesi veya ruh ve bedenin ölmesi anlamına gelmez. Tevaffi, uyku anlamına gelebilir. Tıpkı şu ayetlerde olduğu gibi. Yani burada e, inni mutavaffike ayetinde tevaffi ifadesi ee, uyku anlamına gelebilir buna işaret eden başka ayetler var Zümer suresinin e, 42. ayetinde Allah yatevaffel enfuse hina mavtihe Allah ölmekte olan canları alır yani burada dikkat ediniz Allah yatevaffel yani orada e, ölmekte olan canları alır tevaffi ifadesi geçmekte Yine En'am suresinin 60. ayette وَهُوَ الَّذِي O ki sizi gece uykuya daldırır ve gündüzün ne kazandığınızı bilir. وَهُوَ الَّذِي İşte burada sizi uykuya daldırır ifadesi yine vefaat diye, yani Türkçe ile vefaat diye ifade ettiğimiz tevafi ifadesi geçmektedir. Yine En'am suresi 61. ayette, Hatta ize ca'e ahedekum l-mavtu rusuluna, Sizden birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onu uyuturlar, yani tevafi. ve yine biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'den gelen hadislerde de bu böyledir. Mesela Aisset Vasele yatağına girdiği zaman e, yatmadan önce okuduğu duaların içerisinde der ki e, Bismi ke Rabbi ve datu ke arfau fa in e, fa in arsalta fa apfadhha. E, Bismike Rabbı ve bima bi öldükten sonra dirilecekmiş gibi hani uyku da bir parça ölüm gibidir yani ruhun bedenden ayrılmasıdır demin ayetlerde geçtiği gibi Allah Resulü aleyhissellem yine diyor ki Allah'ım beni azabına ya Rabbi kullarını tekrar dirilteceğin günde beni azabından koru diyerek aynı böyle e, ölüme hazırlıklı olmaz. Allah s.a.v. E, de bir ayette diyor ki Allah kullarının kimini uykuda öldürür, kimi de zaten normal bir şekilde ölür diyerek dolayısıyla buradaki vefaatten kastın az önce ifade edildiği gibi demir Rabbimiz uykuya dalma halimizle ilgili ve huvellezi yetevefâkum billeyli ve ya'lemu mâ cerahtum bin nahâr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 وَاِمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Bu kimin sözü? Rabbimizin sözü. Nisa suresi 159. ayet. i̇bn Abbas rahimahullah, İbn-i Cerir, İbn Abbas, İbn-i Abbas ad i̇bn bu ayet hakkında şöyle diyorlar. Bu Meryem oğlu İsa aleyhisselamın ölmeden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 Ehli kitabın ona iman edeceğini söylüyoruz. Bunu söyleyen aynı şekilde e, İbn-i Cerir ve İbn-i Abbas Allah'tır. i̇bn Kesir bu rivayet için isnadı sahihtir demiştir. İbn-i Cerir bu ayetin tefsirinde alimlerin sözlerini aktardıktan sonra şöyle diyor. Bu sözlerin en doğrusu şudur.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 Ayetlerin akışına bakılırsa, burada Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ın öldürülüp çarmaha gerilmesi iddialarıyla, bilgisiz Hristiyanların bunu kabullenmelerinin batıl olduğu anlatılmaktadır. Allah subhanahu ve durumun böyle olmadığını, İsa Aleyhisselama başka birinin benzetilerek durumu iyice incelemeden onun benzerini öldürdüklerini, sonra